Kendisine yapılan bütün isnatların yalan ve iftira olduğunu ispat edip töhmetten tamamen kurtulunca zindandan çıkmayı kabul etti. Bu sebeple her Müslüman, Yusuf aleyhisselamın bu firasetli hareketinden ibret alarak, üzerinden töhmeti atmak ve töhmet yerlerinden sakınmak hususunda son derece dikkatli ve titiz davranmalıdır. İslam alimleri de müminlerin töhmet mahallerinden sakınması gerektiğini söylemişlerdir. Hazreti Ömer radıyallahu an kim töhmet yollarına girerse töhmete maruz kalır buyurmuştur. Hazreti Yusuf aleyhisselam'ın töhmetten kurtulma hususunda gösterdiği hassasiyetin bir benzerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin örnek hayatında da müşahede etmekteyiz. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafa girmişti. Bir gece onu ziyarete gidip konuştum. Sonra eve dönmek üzere kalktığım zaman o da beni evime götürmek üzere kalktı. Bu sırada ensardan iki kişi bizimle karşılaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görünce oradan çabucak uzaklaşmak istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse biraz yavaş olun. Yanımdaki Safiye bint Huyeydir dedi. Onlar Resulünün uygunsuz bir davranışta bulunmasından Allah'ı tenzih ederiz ya Resulallah deyince de, şeytan insanın vücudunda kan gibi dolaşır. Onun sizin kalbinize bir kötülük veya bir şüphe atmasından endişe ettim buyurdu. Töhmete maruz kalmaktan sakınma hususunda olduğu gibi, töhmet etmekten de son derece iştinab etmenin lüzumuna dair Hakta Teala, Kur'an-ı Kerim'de biz kullarını şöyle ikaz buyurmaktadır. Hakkında kesin malumatın olmayan bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, yani bütün bunlar, yaptıkları şeylerden sual olunacaklardır. El-İsra 36 Kendisinin tamamen suçsuz olduğunu ispatlayıp, halkın töhmetinden kurtulan Hazreti Yusuf aleyhisselam, yine de nefsin hilesinden Cenab-ı Hakk'a sığınarak dedi ki, Bununla beraber, ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefs aşırı bir şekilde olanca şiddetiyle kötülüğü emreder. Meğer ki Rabbim merhamet edip korumuş ola. Şüphesiz Rabbim hatalara örten ve çok merhamet edendir. Yusuf 53 Bir başka ayeti i kerimede Allah Teala şöyle buyurur. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, İçinizden hiçbir kimse temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah hakkıyla işitir ve bilir. En-Nur 21 Bu bakımdan kula düşen, istiğfar, iltica ve tazarruya sarılmak suretiyle, nefsin şerrinden muhafaza olunmayı ve ahirete yüz akıyla varabilmeyi Rabbinden niyaz etmektir.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 sen bundan böyle nezdimizde yüksek bir makam sahibi ve tam itimat edilen bir müsteşarsın dedi. Yusuf 54 Yusuf aleyhisselam zindandan çıkarken kapısına şunları yazdı. Burası belalar menzili, diriler kabri, düşmanların hasımları aleyhine sevinerek güldüğü ve dostların imtihan edildiği mahaldir. Ardından gus edip yeni elbiselerini giydi, zindandakiler için de şöyle dua etti. Allah'ım, salihlerin kalplerini onlara meylettir ve dostlarının haberlerini onlardan gizleme. Meli'n huzuruna girince de, Allah'ım, bundan gelecek her hayırdan evvel ve daha ziyade senden hayır beklerim. Bunun şerrinden,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 bu ayetten anlaşıldığına göre, adaleti ve dinin hükümlerini ikame etmeye muktedir bir kimsenin idari bir vazifeyi talep etmesi caizdir. Ancak Müslümanların kendi aralarında böyle isteklerin peşinde koşmaları caiz değildir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu an şöyle demiştir. Amcamın oğullarından ikisiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmiştim. Onlardan biri, ''Ya Resulallah, idaresini Cenabı ı Hakk'ın sana verdiği vazifelerden birine bizi amir tayin et.'' dedi. Öteki amcaoğlu da benzeri bir şey söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Vallahi biz isteyeni veya vazife hırsı bulunan kimseyi idareci yapmıyoruz.'' Bu hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere, Vazife verecek mevkide bulunan kimseler işi mutlaka ehline vermeli. Vazifeye talip olan insanların şahsi talep, arzu ve isteklerine değil, liyakatlerine itibar etmelidirler. Yusuf Aleyhisselam'ın idari bir vazifeye talip oluşunu bildiren yukarıdaki ayeti kerime, aynı zamanda Allah'ın emrini hakim kılıp batılı defetmek ve Hakk'ın bütün kudret ve varlığıyla zuhur etmesi için başka çarenin kalmadığı zamanlarda idareyi kafirin ve zalim sultanın elinden almanın vacip olduğuna da delalet etmektedir. Ancak bu vazife ağırdır ve mesuliyeti pek büyüktür. Dolayısıyla layık olanlara aittir. İşte Yusuf aleyhisselam da bu husustaki bütün şartları kendisinde yüksek derecede taşıdığı için, ıslah-ı maksadıyla ve vaziyetin gerekli kılması sebebiyle,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 Beraberindeki birçok insan da onunla birlikte iman ettiler. Çünkü Yusuf aleyhisselam onlara peygamber olarak gönderilmişti ve kendilerini tevhide davet ediyordu. Bilinmelidir ki lütuf ve kerem, ezeli saadete bir vesiledir. Bu güzellikler bir kafirden bile gelse, mümin kimse böyle bir anda onu gönlündeki yumuşama ve cömertlik hasletinden istifade ederek, iman ve tevhide davet etmekten gafil kalmamalıdır. Zira bu vesileyle o kafirin kurtuluşa ereceği ümit edilir. Kendisine Mısır'ın idare ve tasarrufu verilen Hz. Yusuf aleyhisselam, bu vazifeye başlar başlamaz, tarıma ehemmiyet verdi, üretime artırdı, ihtiyaç fazlası olan ürünleri stok etti. Kıtlık yılları gelince de,